umuyoruz bu kazanım kalıcı olur. İstanbul'un göbeğinde Aoğlu Holding tarafından projesi hazırlanan ve TOKİ ile birlikte hayata geçirilmesi planlanan Maslak 1453 projesi ile ilgili olarak TMOB Mimarlar Odası tarafından açılan imar planı iptal davası Danıştay kararını verdi.